Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Değerli Müslümanlar Bu sabah da inşallah Yine Bakara Suresinin 96 ve 97. Ayetlerine Göz atacağız Ve tecedden nahum ahrasun nasi ala ala Sen onları dünya hayatına sım sıkı şekilde bağlı, dünya hayatı konusunda hırslı, azimli dünya hayatını kazanma konusunda en gayretli Dünya malını, mülkünü elde etmek için herkesten daha azimli, gayretli, çalışkan olduklarını görürsün. Kim bunlar? Dün sabahta sizlere ifade etmiş olduğum gibi onlar münafıklar. Onlar Kitabın bir kısmına iman edip bir kısmına iman etmeyenler işlerine geleni kabul edip işlerine gelmeyenleri es geçenler Kabul etmek istemeyenler Onlar Dinleyin, itaat edin denildiğinde Dinledik, duyduk, isyan ettik Diye alay edenler Onlar Yeryüzünde Allah'ın nimetlerini yedikleri içtikleri halde Allah'ın nimetleri içerisinde boğuldukları halde bu nimetlere şükretmeyip bu nimetleri inkar edenler Allah'a şükretmeyenler Kadir Şinas olmayanlar bütün iyilikleri kendilerinden bilenler öldükten sonra da dünyada nasıl zengin bir hayat yaşamışlarsa yaşamışlarsa Öldükten sonra da zengin, rahat, huzurlu, ihtiram dolu bir hayat yaşayacaklarını zannedenler. Evet, onlar dünya hayatı konusunda en hırslı bir şekilde çalışırlar. En çok gayreti onların sarf ettiğini görürsün. Dünya hayatını elde etmek, dünya hayatında daha müreffeh bir hayat yaşamak, daha zengin yaşamak, dünya malı biriktirmek için gayret sarf edenlerin içinde en azimlisi, en gayretlisi, en hırslısı olarak onları görürsün. Ominel dediğine aşraku yevdü ahdhum lo yammar alfa sene. O Allah'a ortak koşanlar var ya. Onların içerisinden Öyle insanlar var ki Vardır ki Dilerler Allah'tan veya Artık neye inanıyorsalar Ondan Keşke bin senelik kadar bir ömürleri Olsa da Yeseler içseler bu kazançlarını efendim, Harcasalar Şayet bin sene Kendilerine ömür verirse Bunu çok isterler çok dilerler. Yani ölüm onlar için en zor, en korkutucu andır. <gülüyor> Veya gerçektir. وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ اَيْ اَيْا عَمَّرُ Onlara bin senelik bir ömür de verirse, bu bin senelik ömür Allah'ın onların onlara vacip kıldığı azabı onlardan def etmeyecektir. Bin sene bile yaşamış olsalar O azap yine yakındır Yine Allah'ın vacip kıldığı azap Onları gelip bulacaktır Vallahu basir Allah her şeyi Görendir Bime ya'melun Yapmış olduklarını Allah görmektedir Nasıl olsun da Onları cezalandırmasın aradan bin sene geçse de iki bin sene geçse de milyon sene geçse de Allah-u Teala mutlaka yeri ve zamanı geldiğinde yapmış olduklarına karşılık olarak yapmış oldukları şirke zulme, haksızlığa yemiş oldukları harama unutmuş oldukları görevlerine karşılık unutmuş oldukları sorumluluklarına karşılık Allah onları muhakkak ki cezalandıracaktır قُلْ مَنْ De ki, kim ki Cibril'e düşman ise, şimdi bu Cibril'e düşman olanlar var, Cibril'e, Cebrail'e. Niye? Vahiy getiriyor diye. Düşman. Ya Muhammed sen nereden konuşuyorsun bunları? Bana Rabbim gönderiyor. Kim aracılığıyla gönderiyor Nasıl gönderiyor Cebrail diye bir melek var o getiriyor Ha, O zaman o Cebrail'e düşmanlık yapıyorlar Görseler tabii ki Canını okuyacaklar Ama yok göremiyorlar Cebrail'e düşman oluyorlar Hani bir görseler de ceza verseler Bu Cebrail Niye gelip de Muhammed'e Böyle ayetler söylüyor Faizin haram olduğunu söylüyor Zinanın haram olduğunu söylüyor İçkinin haram olduğunu söylüyor Haksızlığın zulmün haram olduğunu söylüyor Haksız kazancın haram olduğunu söylüyor Açıklık saçıklığın haram olduğunu söylüyor Yahu ne mülen bu Niye bunları söylesin Bunlar Bizim hayatımıza karışıyorlar İstediğimiz gibi yaşamayacak mıyız yahu Diye Bir Düşmanlık içerisindeler Bir Serzeniş içerisindeler. İşte Cibril'in getirmiş olduğu Vahyi beğenmeyenler Nasıl ki Cibril konusunda şikayetçi ise Cebrail'i şikayet ediyorsa Cebrail'e düşmanlık ediyorsa Aynı zamanda Cebrail'in getirmiş olduğu Vahyi insanlara ulaştıran Söyleyen Hazreti Muhammed Sallallahu aleyhi ve selleme de düşmanlık ediyorlar. Hazreti Muhammed'e gelen vahyi söyleyen alimlere, hocalara da düşmanlık ediyorlar. Şikayetler ondan oluyor. Fe innehu nazzala ala kalbika bi O Cibril ki Allah'ın izniyle senin kalbine o vahyi indirendir. Musaddikan lima beyne yedeh. Onlar o vahiyler ki şimdiye kadar gelmiş olan vahyi tasdikleyici şekildedir. Yani Kur'an, Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i tasdikleyici şekilde gelmiştir. Ama asıllarını, asılları var mı? Yok. Ne yapmışlar? Önce insanlar işlerine gelmemiş haramlar. Bunları değiştirelim. ''Hoca sen şu haramdan şundan bundan bahsetme, bunlar bizim hayatımıza, günlük yaşantımıza müdahale oluyor, bunları söyleyip durma canımızı sıkıyorsun, bunlar olmuyor işte bak'' demiş önce cemaatleri sonra alimleri ''Tamam, tamam cemaat siz hiç canınızı sıkmayın, biz sizin dediğiniz gibi yaparız'' demeye başlamış, ondan sonra bir geriye kal ne kalmış, şimdi din bu şekilde değiştirilmiş, bir geriye şey kalmış. Asıl yazılı metin. Demişler ki bazlarına çıkmış demiş ki ya cemaat böyle diyor, imam böyle diyor ama orada Kur'an böyle söylüyor. Ne yapacağız? Ha o zaman Kur'an bizim aleyhimize şahitlik yapıyor. Bu Kur'an'ı değiştirelim demişler. Yani o zamanki Kur'an, Tevrat, Zebur, İncil. Tevrat, Zebur, İncil heva hevese uyarak değiştirildi. Ne zannediyorsunuz? Heva hevese insanlar uyduğu için önce cemaat uydu heva hevesine. Sonra imamlar uydu, alimler. Ondan sonra da dediler, biz bunları açıklarken, aradan insaflı insanlar çıkıp da diyorlar ki, bu söylediğin ya imam, şu Kur'an'ın şu ayetine aykırı geliyor. İmam düşündü, imamlar toplandı düşündüler. Tabi o zaman imamları şimdiki değil. Toplandılar düşündüler. Ya biz bu ilahi metinleri, vahiyleri değiştirelim. Millet geliyor, aleyhimize delil gösteriyor. Ne yaptılar? Tevrat'ı değiştirdiler, Zebur'u da işte İncil'i değiştirdiler. Ha şimdi Kur'an'ı değiştirmeye çalışanlar var mı? Var. Ama Allah müsaade etmiyor. Allah Kur'an'ı koruma konusunda garanti vermiştir. İnna anzalnaha anzalnuzikra O inna lehu lahafizun. Biz o Kur'an'ı indirdik, o Kur'an'ı biz koruyoruz. Koruyacak Allahu Teala. Elhamdülillah. Bize galsa Kur'an çoktan değiştiydi ha. Hey, bize kalsa Kur'an çok daha değiştirdiydik Ama Kur'an'ın esas metnini değiştiremeyenler Manasını kırpıyorlar Manasını Manasını kırparak değiştirmeye çalışıyorlar Manasının öyle olmadığını böyle olduğunu iddia ediyorlar Veya diyorlar ki Efendim hoca Şu ayeti okuyacaksın Şu ayet bana dokunuyor onu okumayacaksın Ya. Ne oluyor burada? İhya ayetini okuduk. E hoca diyor bu sen bu ayeti okumayacaktın diyor adam. Ha e niye? O olmuyor benim bir şeyime karşı geliyor. Allah'tan korkmak lazım. Allah'tan korkmak lazım. Allahu Allahu Teala'nın rızasını kazanmak için camilere doluşuyoruz elhamdülillah. Niye böyle bir duruma düşelim ki? Neden? Neden? O zaman cennet kaybolur gider elimizden. Allah korusun. Vakur rabbil sallallahu ala alihi